Bu eski maceraya şimdi ikimiz de gülüyoruz ama o gün gülmek aklımızın köşesinden bile geçmiyordu. Erray'ın İhvan adını taşıyan yerleşim bölgesinden tutucu bir bedevi olan rehberimiz, öfke nöbetine tutulduğu zaman, Riyad'ın güneyinde hemen hemen altı yedi günlük bir yol tepmiştik. Adama kameranın ne işe yaradığını anlatıyordum sadece. Hemen o anda orada bizi terk etmek istediğini söyledi. Çünkü bu şeytan işi makina. Onun ruhunu tehlikeye sokuyordu. Zeydin de, benim de yabancısı olduğumuz, biz bize kalırsak muhakkak yolumuzu kaybedeceğimiz bir yörede olmasaydık, adamın bırakıp gitmesine hiç aldırmazdım. Bin dereden su getirerek, bizim çöl şeytanını ikna etmeye çalıştım ama boşuna. Adam Nuh diye peygamber demiyordu. Devesinin başını ranyaya doğru çevirmişti bile. Bizi susuzluktan ölmeyi terk edip gitmesinin hayatına mal olacağını söyledim ona. Adam bu uyarıya da aldırmayıp, Devesini sürmeye yeltenince silahımı doğrultup, tam bir kararlılıkla aklını başına toplamasını, durmazsa ateş edeceğimi söyledim. Bu hareketim, sonunda dostumuzun ruhu konusunda çektiği kaygıyı yatıştırır gibi oldu. Bir süre homurdandıktan sonra, meseleyi kadı önünde bir karara bağlamak üzere, bizi üç günlük mesafedeki ilk büyük yerleşim bölgesine kadar götürmeye razı oldu. Zeytleben ben adamın silahını alarak gece vakti sıvışmasını engellemek için sırayla nöbet tuttuk. Kuvaiye'de birkaç gün sonra başvurduğumuz kadı, önce rehberimiz lehine fetva verdi. Çünkü, dedi, canlı varlıkların suretini çıkarmak arsızlıktır. Kadı, bu hükmünü peygamberin yanlış yorumlanan bir hadisine dayandırıyordu. Canlı varlıkların tasvir edilmesinin haram olduğu yolundaki bu inanış, günümüze kadar Müslümanlar arasında oldukça yaygın olmasına rağmen, aslında İslami yasalar, bu konuda herhangi bir yasaklayıcı hüküm taşımamaktadır. Bunun üzerine kadıya, kralın, ülkedeki bütün emirlere ve bunu okuyan herkese diye başlayan açık mektubunu gösterdim. Mektubu okurken kadının yüzü asıldıkça asıldı. Muhammed Esed, bizim dostumuz ve misafirimizdir. Bizim için değerlidir. Her kim ona dostluk gösterirse, bize dostluk göstermiş olur. Ve her kim ona düşmanlık güderse bizim düşmanımız sayılacaktır. İbni Suud'un sözleri ve imzası kadı üzerinde büyü etkisi yaptı ve sonunda belirli şartlarda resim çekmeye cevaz verebileceğine hükmetti. Yine de biz eski rehberimizi bırakarak bizi Riyad'a götürmesi için başka birine tuttuk. Ve Riyad'da geçen o günleri hatırlıyor musun amcacığım? Kralın misafiriydik. Sarayın gıcır gıcır yeni otomobillerle dolu eski tavlolarını görünce nasıl da canın sıkılmıştı. Ama yine de kralın gösterdiği dostluğa diyecek yoktu doğrusu. Kralın bizi bedevi isyanının altında yatan sırrı keşfetmekle görevlendirdiği günleri hatırlıyor musunuz Zeyd? Uzun geceler boyu yol tepip gizlice kuvvete girişimiz ve sonunda denizin karşı tarafından gelen o parlak riyallerle, silahlarla dolu sandıkların esrarını çözdüğümüz günleri. Hatırlıyorum amcacığım, hatırlıyorum. Ve amcacığım, halletmeniz için Seyyid Ahmet'in, Allah uzun ömürler versin, sizi Siraneika'ya gönderdiği diğer görevi, hani tek gelkenli bir tekneyle deniz üzerinden Mısır'a gizlice geçişimizi, o kahrolası İtalyanları atlatıp cebeli ahtarı geçerek Ömer el-Muhtar idaresindeki mücahitlere katılışımızı hatırlıyor musunuz? Ne heyecan verici günlerdi onlar. Böylece uzun uzun birlikte geçirdiğimiz günleri iade ediyoruz. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun soruları bizi alıp gecenin derinliklerinde uzak yerlere, uzak serüvenlere götürüyor, kamp ateşi gittikçe daha cılız alevlerle titreşerek sonunda parıldayan bir öbek odun közüne dönüşünceye, Zeyd'in yüzü yavaş yavaş karanlığa gömülüp uykuyla ağırlaşan gözlerimin önünde kendisi de bir hatıra kimliğine bürününceye kadar bu hatıralar şölenle sürüp gidiyor. Yıldızların parıltısı altında, çörün sessizliğinde kumsalı hafifçe dalgalandıran yumuşak, ılık rüzgarın ritmine uyarak, geçmişin ve şimdinin görüntüleri kah birleşip kah ayrılırken, harikulade sesleriyle birbirine sesleniyor ve beni yıllarca geriye doğru. Arabistan'da geçen yıllarımın başlangıcına alıp götürüyorlar, hac için Mekke'ye yaptığım o ilk ziyaret günlerine ve o ilk iki günün kopkoyu karanlığına, artık Hiçbir kadına karşı duyamayacağım bir sevgiyle bağlı olduğum kadına. Mekke toprağında, onun için yolun sonunu, Benim içinse yeni bir hayatın başlangıcını temsil eden, Kitabetsiz, basit başlangıç. Mekke'nin kayalık vadisinde garip, Esrarlı bir biçimde birbirine karışan bir ses ve bir aksi seda. Bir kahve daha verir misin Zeyt? Sen Emret amcacığım, acelesiz kalkıyor... Sol elinde uzun saplı küçük bir pirinç cezve, Sağ elinde çangırdayan küçük sapsız iki fincan, Biri benim, diğeri de kendisi için, Fincanlardan birine biraz kahve koyup uzatıyor, Ve kahveyi uzatırken, Sanki bir fincan kahve vermekten çok daha ciddi bir iş yapıyormuşçasına, Kırmızı-beyaz ekoseli küfiyesinin gölgesi altından, Dikkatle beni süzüyor. Bu gözler, bu yuvası derin, Kirpikleri uzun, bir sert güven dolu ve mahzun ama her an neşeyle parlamaya hazır gözler bozkırlar altındaki özgür hayatın yüzlerce kuşağından söz ediyorlar. Bu gözler ne başkalarını sömürmüş ve ne de başkaları tarafından sömürülmüş bir soydan gelen insanın gözleri. Ama yine de bu adamın en harikulade yanı davranışlarında gizli, sakin, ölçülü, Kendi ahenklerinin farkında, aceleye getirilmemiş, telaştan uzak davranışlar, taşıdıkları yetkinlik ve ılımlılık, tezahürlerinde görülen ekonomiyi, insana ustaca uyumu hatırlatıyor. Bu seciyeye bedeviler arasında oldukça sık rastlanır. Çölün tenhalığı, ıssızlığı yansır onda. Çünkü az sayıdaki köylerin ve şehirlerin dışında, Arabistan'da hayatın biçimlenmesinde insan elinin öylesine küçük bir rolü vardır ki, kendi sıkı düzeni, Dakikliğiyle tabiat, insanı her türlü davranış savrukluğundan kaçınmak zorunda bırakmış, ona kendi iradesiyle ya da dış zorunluluklara bağlı olarak yapıp eylediği her şeyi, sayısız kuşaklar boyunca değişmeden sürüp gelen ve böylece zaman içinde bir kristal yalınlığı, bir kristal sertliği kazanan, son derece belirli temel birkaç davranış biçimine indirgeme sanatını öğretmiştir. Safkan, arabın davranışlarında olduğu kadar onun hayata karşı aldığı tavırda bugün açıkça yansıyan işte bu kuşaktan kuşağa kesintisiz aktarılan aksiyon yalınlığıdır. Söyle bana Zeyt, yarın nereye gidiyoruz? Zeyt gülümsedi. Ne demek nereye amcacığım? Teyma'ya elbette. Hayır dostum, hayır. Teyma'ya gitmek istiyordum ama şimdi bunu istemiyorum artık. Yarın Mekke'ye gidiyoruz. Bu ilk susuzluk deneyiminden sonra Zeyt ve ben geceyi geçirmek üzere ıssız bir vadiye vardığımız zaman neredeyse akşam olmak üzereydi. Batan güneşin rengarenk ışınları altında kum tepeleri, biteviye değişen düşsel gölgelerle alabildiğini hafif, hafif yansımalarla yanıp sönen akik kütlelerini andırıyor, tepeleri öylesine ince, öylesine uçucu renkler örtüyor ki, Alaca karanlığı gittikçe koyulaştırıp, kurşuni bir renge boyayan gölgelerin güçlükle fark edilen akışını izlerken, sanki sadece bakmak bile onları örseleyip bozmaya yetecek. Hurma ağaçlarının püsküllü tepelerini ve onların ardında gizlenen alçak, balçık rengi evleri ve evlerin çevresindeki bahçe duvarlarını henüz seçebiliyorsunuz. Ve kuyunun üstündeki tahta çıkrıklar, gizemli nameler mırıldanarak ağır aksak dönüp duruyorlar hala. Develeri köyün biraz uzağında, hurma bahçelerinin alt yanında yıkıyor, ağır eğer heybelerini çözerek develerin su kuyusuna götürüyorum. Deri gergeli kuyuya indirip su doldururken bakır leğenler, toprak çömleklerle birkaç köylü kadın su almaya geliyor. Su kaplarını tutmaksızın serbestçe başlarının üzerinde taşıyorlar. Yüklerini dengelemek için kollarını yana açıp yukarıda birleştirmişler. Peçelerinin kenarını tutan elleri göğe doğru açılan kanatları andırıyor. Esselamu aleyküm ey yolcu diyorlar. Ve aleyküm selamullah ve rahmetuhu diye karşılıyorum. Siyah giysiler içindeler ve yüzleri Arabistan'ın bu yöresinde yaşayan bütün köylü ve bedevi kadınlar gibi iri siyah gözlerini görmenize el verecek biçimde açık. Bu vadide nice kuşaklar boyunca yerleşik bir hayat süre gelmiş olmalarına rağmen, atalarının göçebelik günlerindeki o ciddi, ağırbaşlı tavrını henüz kaybetmemişler. Hareketleri açık ve kesin ve elimden gergelin ipini alıp, hiçbir şeyi söylemeden, benim develerim için su çekerken sürdürdükleri o iffetli suskunluk, salt bir utangaçlık olmanın çok ötesinde, tıpkı dört bin yıl önce Kenan diyarından yola çıkıp, Efendisinin oğlu İshak'a, akrabaları arasında temiz bir zevci aramak için, padan arama gelen İbrahim'in kölesine, su kuyusunun başında o kadının yaptığı gibi. Ve akşam üzeri, kadınların su çekmek için çıktıkları vakit, develeri şehrin dışındaki su kuyusu yanında çöktürdü. Ve dedi, ''Ya Rab, efendim İbrahim'in Allah'ı, niyaz ederim, bugün işimi rast getir.'' Ve efendim İbrahim'e lütfeyle. İşte ben su pınarı yanında duruyorum. Ve şehir halkının kızları su çekmek için çıkıyorlar. Ve vaki olsun ki kendisine, Rica ederim. Testini indir de içeyim, diyeceğim. Ve iç ve senin develerine de içireyim, Diyecek olan genç kadın, Kulun İshak için senin tayin ettiğin olsun. Ve efendime lütfeylediğini bununla bileyim. Ve vaki oldu ki, o sözünü daha bitirmeden işte Rebeka testisi omzunda olarak çıka geldi. Ve genç kadın bakılışta çok güzeldi. Kız olup ona erkek bilmemişti ve pınara indi ve testisini doldurup çıktı. Ve köle onu karşılamak için koşup dedi. Rica ederim testinden bana biraz su içirin. Ve dedi iç efendim ve acele edip testisini eli üzerine indirdi ve ona içirdi. Ve ona içirmesi bitirince dedi. Develerin içmesi bitinceye kadar onlar için de su çekeyim. Ve acele edip testisini tekniğe boşalttı ve su çekmek için tekrar kuyuya koştu. Ve onun bütün develeri için su çekti.